1928 numaralı konu Hazreti Hüseyin'e beddua eden adamın kör olması evet sakın Hazreti Ali'ye veya Ehlibeyt'ten birine küfretmeyin bizim Gülheccem halkından bir komşumuz vardı Hüseyin hakkında şu fasık olan Ali'nin oğlu Hüseyini görüyor musunuz Allah onu öldürsün demişti de o bu sözü söyler söylemez Allah onun iki gözünün akını dökerek kör etti